mürşid Kamil ihtiyacı Maneviyat yolunda ilerleyen bir mümin çok değişik tecellilerle karşılaşır. Zira insan kalbi uçsuz bucaksız bir okyanus gibidir. Bu okyanusun suları bazen çok durgun, bazansa korkunç dalgalar ve girdaplar halindedir. Bu sebeple okyanusu sağ salim geçip sahil selamete ulaşmak için geminin sağlamlığı kadar dirayetli bir kaptana da ihtiyaç vardır. Eğer kaptan fırtınalar esnasında gemisine hakim olamazsa onu okyanusun girdaplarında helak eder. Fakat usta ve tecrübeli bir kaptan nice fırtınalar içinde bile salimen yol alır. Bu sebeple Hakk'a buslat için mana okyanusunu aşmak isteyen biri, öncelikle ehil bir kaptan bulmalı ve onun refâkatinde, onun telkin ve talimatları istikametinde yol almaya çalışmalıdır. Aksi halde sayısız tehlikeler barındıran bu seyahatte yolunu şaşırıp helak olabilir henüz manevi yolun başındakilerde çok ağır ve girift imtihan tecellileri pek görülmez. Fakat bu deryada açıldıkça rahmani mi, şeytani mi olduğu bilinemeyen rüyalar, zuhuratlar, fertten ferde değişen bazı manevi cilveler, inkıbaz ve imbisat gibi bir takım hallerle karşılaşılır. İşte bunların doğru bir şekilde tespit ve tedbiri için tecrübeli, dirayetli ve kamil bir mürşidin rehberliğine ihtiyaç vardır. İnkıbaz, kabz, korku ve benzeri duygularla manevi daralma, imbisat, bast, ümitle manevi ferahlamadır. İşte bunların doğru bir şekilde tespit ve tedbiri için tecrübeli, dirayetli ve kamil bir mürşidin rehberliğine ihtiyaç vardır. Diğer taraftan başlangıcından bugüne kadar İslam dini yazı ile kayda alınmış olmakla birlikte daha çok yaşanarak öğrenilip öğretilen, yaşandıkça idrak edilen bir din ola gelmiştir. Nitekim insanların pek çoğu kitap okumaya fazla vakit ayıramazlar. Dolayısıyla dini bilgilerini de ekseriyetle ya alimlerin sohbetlerini dinleyerek ya da numuneyi i imtisal şahsiyetlerin hayatlarından görerek öğrenirler. Zira insanoğlu mücerret hakikatlerden ziyade o hakikatlerin hal ve davranışlarında maks bulduğu yüksek karakter ve şahsiyetlere hayrandır. Böyle müşahhas örneklerden görerek öğrenilenler, gönüllerde silinmez izler bırakır ve daha kalıcı olur. Dinin tatbiki olarak nesilden nesile intikal ettirilmesi, aslında yazıyla nakledilip öğretilmesinden daha sağlam bir yoldur. Bu yol, İslam'ı tam olarak, ve tatbikatıyla birlikte öğrenmeyi sağlar. Zira sadece kitaptan öğrenilen bir dinin tatbikinde ihtilaf ve tereddütler ortaya çıkar. İşte İslam'a büyük bir muhabbet, vecd ve heyecan içinde yaşayan Allah dostları, dinimizin bozulmadan nesilden nesile intikal etmesinde çok büyük bir hisseye sahiptirler. İnsanın manevi tekamülü için gerekli olan tasavvufi terbiye de sırf kitaplardan okumakla gerçekleştirilemez. Kitabi bilgiler lüzumlu ve faydalı olmakla birlikte onun mutlaka hayata tatbik edilmesi ve yaşanması icap eder. Bu hususta karşılaşılması muhtemel müşkillerin halledilmesi için de Manevi yolun inceliklerine vakıf, örnek alınabilecek tecrübeli bir rehbere ihtiyaç vardır. Nasıl ki bir tıp kitabı okumakla ameliyat yapılamazsa, bir hukuk kitabı okumakla davalar çözülemezse, manevi hayat da mücerret hakikatleriyle birlikte asıl, ameli ve tatbiki bir hayattır. Bu sebeple onun tahsili adeta usta-çırak münasebetine benzer bir staj görmeyi, pek çok hususu kalemsiz, deftersiz Femi muhsinden dinleyerek veya ehlinden müşahede ederek öğrenmeyi gerekli kılar. Tatbiki ve tecrübi bir eğitim sahası olan tasavvufi hayatta önder, Örnek ve yol gösterici durumundaki müşvedik amiller de müritleri için bu hizmeti ifa ederler. Onların hata ve yanlışlara sürüklenmeden yollarını salimen kat edebilmeleri için manevi rehberlik vazifesi görürler. Bu sebepledir ki kamil bir mürşide gönül bağlamadan düzgün bir tasavvufi hayattan söz edilemez. Zira bu yola rehbersiz adım atanlar, ekseriyetle ayak kaymasından salim kalamazlar. Bir üstadın manevi terbiyesine girmeden, kendi başına sufiliğe kalkışanlar, çabuk yanılırlar. Fakat kendilerini ikaz eden biri olmadığı için de, hatalarının farkına varamazlar çoğu zaman nefs ve şeytanın hile, vesvese ve iva'larına aldanırlar. İnsanın bu ihtiyacı sebebiyledir ki Cenab-ı Hak, yeryüzünü hiçbir zaman irşat ehli veli kullarından mahrum bırakmamıştır. Şüphesiz ki bu, yüce Rabbimizin kullarına olan nihayetsiz şefkat, merhamet ve lütfunun bir tezahürüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ümmetimden bir taife Allah'ın emirlerini ikame etmeye devam edecektir. Onları yardımsız bırakan veya muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir. Nihayet onlar insanlara galipken, hizmetlerinde muvaffak olup dini üstün kılmışken Allah'ın emri yani kıyamet öncesi müminlerin ruhunu alacak olan rüzgar gelecektir. Kıyamete kadar her devirde ümmetimden bir grup çıkar ve hakikatin ortaya çıkıp yaşaması için mücadele ederler. Bunlar daima Cenabı Hakk'ın yardımına mazhar olur ve neticede hep galip gelirler. İşte bunlar zahiri ilimlerde rehberlik eden salih alimler, fakihler, müfessirler ve muhaddisler gibi batınî meselelerde yol gösteren hak dostu mürşid-i kamillerdir. Onlar Allah'ın dinini önce kendi hayatlarında yaşar, sonra da hal, söz ve fiilleriyle insanları irşad ederler. Şuna da dikkat etmek gerekir ki, Müjidedikamiller, hakka vuslat yolunda birer vasıtadan ibarettirler ve asla gaye değildirler. Bu yönüyle müjidedikamları Hristiyanlıktaki ruhbanlar gibi görmek son derece yanlıştır. Zira Hristiyanlıkta ruhban olmaksızın kul Rabbine bizzat vere yönelemez. Müjidedikamlar ise kulun hakka bizzat doğrudan kendi irade ve arzusuyla makbul bir kıvamda yönelebilmesinin ve hatta her an hakla beraber olabilmesinin yolunu açmaya çalışır. Bunun manevi zeminini hazırlamaya gayret ederler. Buna engel olan nefsani arzuları bertaraf etmeyi kalbi masiva esaretinden kurtarmayı, gönlü yalnızca Allah'a has kılmayı telkin ederler. Nitekim kul bu kıvama erdikten sonra artık mürşid devreden çıkar. Nitekim büyük mürşit Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. Bizler maksada ulaşmaya vasıtayız. Saliklere lazım olan Kemale erip, bizlerden kesilerek maksuda ulaşmaktır. Saliklere lazım olan, Kemale erip, bizlerden kesilerek maksuda ulaşmaktır. Zira terbiyecilerin yolu budur ki, Onlar bu yolun çocuklarını, yani talip olanları, Tarikat beşiğine bağlarlar. Terbiye memesiyle, himmet sütüyle onları yetiştirip, vuslat haddine erdirirler. Sonra kendilerinden ayırıp dergahı ehadiyete dahil ederler. Bundan sonra onları Rabbül Alemin terbiye eder. Görüldüğü üzere müşhid-i kamiller mümini takva kıvamında bir kulluk hayatına ulaştırmak için gayret ederler. Takva hali kalplerde karar kılınca Artık başka bir manevi pusulaya ihtiyaç kalmaz. Cenab-ı Hak o kalbi daima hakka ve hayra istikametlendirir. Ona hayrı şerden, hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir firaset ve basiret nuru bahşeder. Nitekim ayet-i kerimelerde buyurulur. Allah'tan korkun, takva üzere olun, ve bilin ki Allah size bilmediğinizi öğretir. El-Bakara 282 Ey iman edenler! Allah'tan korkarsanız, takva üzere yaşarsanız, O size bir furkan, iyi ile kötüyü, hakla batılı ayırt edecek bir anlayış verir. El-Enfal 29